Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, biliyorsunuz gezegenin geleceğinde güneş enerjisini hep geleceği yaratacak bugünün enerjisi olarak veriyoruz. Eleştiriler de alıyoruz doğrusu. Güneş enerjisi panelleri de gezegeni kirletmiyor mu gibisinden, o panellerin altında kalan topraklara ne olacak gibi. Keçilerin arasında Abdurrahman Çelebi tabii ne yapalım enerjiye de ihtiyacımız var sonuçta. Ama bizi sevindiren bir gelişme oldu. Evdeki hesaplar meğer çarşıya da uyuyormuş. Bugün konuğumuz WWF Türkiye, namı diğer Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Tolga Başlak. Tolga Başlak'a hoş geldin diyor. Hemen sorumuzu soruyoruz. WWF'in çok yeni, tabiri caizse fırından yeni çıkmış Güneş Atlası raporunun Türkiye için anlamı nedir? Politika yapıcılara, karar vericilere neler söylüyor? Güneş Atlas'ı WWF'in 2010 yılında yayınladığı %100 yenilenebilir enerji raporunu Güneş Enerjisi özelinde daha ileri taşıyan bir çalışma. Atlas'ın iki ana mesajı var. İlki enerji geleceğimize dair bir mesaj. 2050 yılında küresel ölçekte enerji ihtiyacımızın neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak mümkün. Bunun için sanayi ve hizmet üretiminden ödün vermemize gerek yok. Ve bu hedefe mevcut yenilenebilir enerji teknolojileriyle ulaşmak olası. Çalışmanın ikinci mesajı ise güneş enerjisine özel. Güneş panelleri için alana ihtiyaç var. Bu alanın çok geniş olduğunu, doğa ve ekosistemlere zarar geleceğine dair kaygılar söz konusu. Atlas elektrik talebinin tümünü bugünün fotovoltaik güneş enerji sistemleriyle karşılanması durumunda bile bunun için gereken alanın toplam yüz ölçümünün, E, ...binde birinden çok daha az olacağını ortaya koyuyor. Bu sonucu biraz açalım. Güneş atlası çalışmasında dünyanın dört bir yanından güneş enerjisi potansiyeli yüksek 7 ele alındı. Endonezya, Fas, Güney Afrika, Hindistan, Madagaskar, Meksika ve Türkiye bu ülkeler. 2050 yılında söz konusu ülkelerde elektrik üretiminin tümü güneş enerjisinden karşılanacak olsa... Bu ülkelerin hiçbirinde toplam yüz ölçümünün binde birinden fazla bir alana ihtiyaç olmayacak. Güneş panellerinin ille de orman alanları, tarım alanları, meralar vs. üzerine kurulması gerekmiyor. Şehirlerde, yapılaşmış alanlarda kullanılabilecek çatı üzeri ve benzeri sistemlerle enerjiyi kullanacağımız yerde üretmek, arazi kullanımı üzerindeki baskıyı daha da aşağı çekmek mümkün. Güneş atlasında Türkiye'ye ilişkin rakamlar çok çarpıcı. Mevcut elektrik tüketimimizin tümünü güneşten karşılıyor olsak, 790 2050 yılındaki tüm elektriği güneşten üretiyor olsak 1600 kilometrekarelik bir alana ihtiyacımız olacağı ortaya konuyor. Söz konusu alan ülkemizin yüz ölçümünün binde ikisinden biraz büyük. Yani iki Atatürk barajı büyüklüğünde bir alan kullanımıyla 2050 yılındaki tüm elektrik ihtiyacımızı karşılamak olası. Karar vericilere mesajlarımız da çok net ve basit. Günümüz itibariyle ülkemizdeki güneş enerjisinden elektrik üretimi kurulu gücü neredeyse sıfır. Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli ise mevcut tüketimizin bir buçuk katı. Buradaki potansiyeli hayata geçirmek için petrolün, kömürün ve doğalgazın bitmesini beklememiz anlamlı değil. Güneş potansiyelinden yararlanmak için öncelikle 2023 yılı için koyulan 6000 megawatt kurulu güç hedefinin Yükseltilmesi gerekli. Özellikle Almanya gibi çok da güneş almayan bir ülkenin 2012 itibariyle kurulu gücü 30 bin megawattı bulmuşken. Karar vericiler ve politikacılar bu yolda engel olarak kaynak eksikliğinden söz edebilirler. Başta kömür olmak üzere fosil yakıt projelerine verilen destekler ve yine fosil yakıtlara ödediğimiz yüksek vergiler yenilenebilir projeleri ve bunun teknik altyapısına harcanabilir. Bunun için siyasi iradeye ihtiyacımız var. Gerek iklim değişikliğiyle mücadele, gerek enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bu iradenin ortaya konulması gerekiyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başda bu değerli bilgiler ve programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Son haberimizle programımızı bitirelim. Güneş derken. Rüzgarı da unutmayalım. Apple rüzgar enerjisini ısı enerjisine çevirdikten sonra elektrik üretecek bir rüzgar santrali tasarım üzerinde çalışıyor. Rüzgar santralinde rüzgarın yıl boyu sabit hızda esmemesinin yarattığı düzensizliği önlemek için pek çok çalışma yapılıyor. Apple'ın tasarımında mevcut türbinlerdeki rüzgar enerjisi, kinetik enerji doğrudan elektrik enerjisine çevirmek yerine rüzgar türbinine Rotasyonel enerji önce bir sıvı içerisinde ısı enerjisi olarak depolanıyor, bir havuzun içerisinde ve sonra ihtiyaca göre bu ısıdan elektrik enerjisi üretiliyor. Yeni buluşun rüzgar enerjisinin depolanması sorununa çare olabileceği düşünülüyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri